Modern Sabahlar Modern Sabahlar, modern sabahlar. insanlar günaydın Hepinizle Modern Sabahlar'da buluştuk yine Çarşamba sabahındayız 25 Mart 2015 çakşamba sabahındayız Hava nasıl dışarıda? şurup oh. Şurups Şurupingen. İngilizcesi şurups evet. Almancası da şurubingen ee, Ve tabi ki ben Ela şurup diyerek Fransızcasını da Bravo, söylemem hayır. Hayır. gerekiyor Ona Arapça zannettim onu ya ela Ama şurub? demek ki aynı kökten e tabi yani onlar dil grubu olarak benzeşirler yani. E sen İspanyolcasın söyleyecektin hani ona çalışmıştın abi. Abi benim değişiyor İspanyolca bir tarafta var. Zaten cepte İtalyanca var. Ben Macarca söyleyeyim. He. Cebimde 3,5 şurup var. Mesela? Ama şurup gibi demek. Biliyorsunuz Japoncasını... Macaristan'ın bir tarafı Buda'dır bir, bir tarafı, tarafı. Peş'te'dir. Peş, Peş, Peş. Peş. Peş. Peş. Peş. Teşekkürler diyoruz. Teşekkürler. Macaristan'da. He. Yaşarsınız. Bu da damın yaşarsınız. Ya işte hep benim hmm. çünkü benim Ya bu çok saçma bir soru. Çünkü anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı gibi bir soru yani bulge. Yaklaşım. Yani ben ayıramıyorum. Aslında bir tarafı daha havalı zaten onu biliyoruz da şu anda bilmediğimiz için ee, bu da mı peştemi? Bu da mı peştemi? Çok güzel macar bir şarkısı var aslında. ben ona istinaden "Kalbim Budada Kaldı" diye. Hı hı. O benim diye. bildiğim Hint şarkısı. Nasıl ya? "Kalbim Budada Kaldı" mı? ...ve yani böyle bir şey... ...dini bir şarkı... Aa, ...olabilir çünkü biliyorsun... ...onlar aynı dil grubundalar... Hmm. ...Macarca ve Hince... ...3 aşağı 5 yukarı... ...aynı dil grubundalar... Hmm. ...karar hmm. veremedim... Hala Bu, karar ver. da veremedim. Ee... ...bu dönüm peşle mi... ...bu da peşle mi... ...yani tamam... ...diyorsun bir taraf daha havalı... ...ama öteki tarafın da manzarası güzel... ...yani... Hangi tarafı olduğunu da bilmiyoruz. Ee, ya yani bir taraf daha bu da, güzel. Bu da güzel. Peşte'den Peşle manzarası güzel. Peşte'de zaten Buda'ya baktığı için ee, güzel manzarası var yani. Buda'nın en güzel yanı Peşte'ye dönmesi demiş mesela Macar şair. Ee, elmalar şiirinde. Ee, ben karar veremiyorum. Karar Hayır. Söz sende. Valla ben orada hemen aklıma gelen bir Macar atasözü var. Bu da mı gol değil diye. Ee, oradan yola çıkacak olursak galiba... Yani Buda'da olsam kalbim Peşte'de, Peşte'de olsam kalbim Çok Buda'da. Çok zor Çok zor ya ben Macarların işini akıl sır Belki onlar böyle dünyanın bir numaralı ülkesi olacaklardı. Sırf bu Buda Peşte meselesi yüzünden... Çünkü onlar, onlar da kendi işlerinde bu mesailerini çeliştiği... bunu harcıyorlar Evet. Bu da bu da evet. ay peştide daha mı iyiydi? Niye mesela macar sadece Türkiye'de biliniyor? Macaristan'da da bilinmiyor. Neden? Çünkü meme Mesai bunu düşünüyor. Yani bu abi macar dünyaya tanıtalım. Yok Türkiye'de var sadece. Biz bunu bu da mı peştemi? Bu da mı peştemi? Böyle. Manga vakar verdim. Evet. Az ee... önce Yaşamak için değil mi şu anda? Çünkü bir sorun daha olacak. Sonra. Şey mi soracaksın? Çorba mı soracaksın? Her Bir cevabınızı alayım. Ne yersin diye şey. mi soracaksın hayatın sonuna kadar? O zaman çünkü cevabım belli. Yani hayatın sonuna kadar ne yersin. Ben cevap veriyorum. <gülüyor> geliyor mu Geliyor geliyor çok net geliyor. <gülüyor> Herkes susun Oktay cevap veriyor. <gülüyor> Puşkaş. <Push cash>. Züzüz. <gülüyor> Semt mi orası, mühit mi? Ne? Cadde'nin adını verdiler. Mahalle, caddesi. Mahalle Puska Caddesi diye. Hmm. Hemen Cinnat Caddesi? caddesi. Budada mı peşte mi bu? Budada, Budada. Ama uzun bir cadde. Sen ba Buda, Başçavuş sokak. Evet. Budanın en büyük caddesi. Sonra en uzun, uzun cadde dünyanın en uzun caddesi. Evet. <gülüyor> Sen Faiz? Ya ben e, Oktay Budada yaşıyorsa, Hı -hı. ben de sana bir jest olsun diye. Peştenin nabzını tutmak istiyorum. Ben de peştenin nabzını tutayım ki böylece Budapeşte bizim elimizde olsun. Peki. Dükkan açacak olsanız. Evet. Bizim dükkanın Macaristan Şubesi'nin. Sizce hmm. ticari olarak Buda'da mı, Peşte'de mi açmak gerekir? Aa, çok zor bir <gülüyor> soru. Ben... Yani anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı gibi hiç, bir soru yani. Hiç bu. bilmediğimiz için daha da zorlaşıyor. Daha, daha, evet. daha, tabii. Şimdi öncelikle mesela çorba olacak mı? Olacak mı? Çünkü Macar dediğin çorba. Tabii canım o kesinlikle olacak da ben büyük Mesela ihtimalle. Mesela salam bizim buradaki dükkanımızda salamlı bir şey yok orada olacak çünkü Macar salam sever. Elmalı Tabii. bir şey olacak. Elma sever. Ya çünkü müşteri geldi cebimde üç küçük elma var garsonu diyecek ki lütfen dışarıdan getirdiğiniz yemekleri çıkarmayınız diye cebinizde dursun diye. Bunlar olacak ben şöyle bir şey oktaya bir jest olsun diye Puşkaş caddesinde numara 21'de bir şey var. Orayı olabilirsin. Hem gidiş gelişik olay olur. Faruk, Pushkaj inerken sağda mı solda mı? Ee, 21 dediğine göre solda. Solda olması lazım. Benim bildiğim solda. Çeydam, yokuşaş aynıyorsun. Solda. Ha, orası baştan bu taraftan başlıyor, değil mi? Evet, taraftan. Evet, Beri taraftan başlıyor. Hmm. İyi sevgili izlenter. Lütfen siz de günün daha bu ilk saatlerinde bu da mı peşte mi konusunda karar verin. Bu da peşte, bu da geçer, ağlama diyoruz. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Sherry, Are You Still Heaven Fun radyonuzdaydı. Niye bu adam yeni şarkı yapmıyor? Onu bir araştırır mısınız? Ya ben yapacak En iyi şarkıyı yaptı ve orada bıraktı. Oradan yatışa mı geçti? E tabii canım yani bir e, Eagle Eye Cherry'nin yapabileceği en iyi şarkıyı yaptım. Bundan sonra ben bir tane daha şarkı yapmam dedi. Bunların nesil böyle o zaman. Abla da öyleydi kim? Abla Neneçeri Nene yaptı. Ondan sonra 10 yıl sonra bir tane daha şarkı yaptı. Neneçeri'yi Nene Nene biraz kıskandığına dair bir şey Tabii okumuştum var. ben zamanında Olur canım, kardeşler arasında olmaz mı ya? İgulay Sen ablanı kıskanmıyor musun? Bak senin de ablan var. Yo. Ya nasıl kıskanmıyorsun? Şiç. Niye canım? Ablanın mesela bir çocuğu var. Hiç kıskanmıyor musun? Ben onu biraz kıskanmıyorum. 3 <gülüyor> tane çocuğu var. O yüzden kıskançlığı azalmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Halini gördükçe. Şöyle bir bakalım isterseniz çocuklar <gülüyor> Türkiye İstatistik Kurumu bütün verilerini şakır şakır dökmeye başladı. Ki bunlar hep bütün bildiklerimizi de dökmüyoruz demiş. Tabi tabi bu arada e, burçlarla ilgili bir gelişmeyi birazdan vereceğim. Onu hmm. da aman dikkat diyoruz kimseciklere söz vermeyin bildiğiniz tamam. her şey değişecek. Türkiye'nin medeni hali haritası. E, Türkiye'nin medeni hali haritasına göre e, ülkemizde çeşitli bölgeler bazı konularda liderliklerini e, ilan ettiler. E, bu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi de bunda bize bayağı bir e, yardımcı Veri oldu. sağladı demiş. ne evet. kadar güzel oldu. E, Türkiye'de 15 yaş üstü 58 milyon 384 bin 240 kişi bulunuyor. Kaç yaş üstü 15? 15 yaş üstü bunların 15 milyon 998 bin 24'ü hiç evlenmeyenlerden. Kaç ama çok rakam veriyorsun fail ya, yuvarlak, ya 16, milyon, 16 milyonu hiç evlenmemiş e, 37 milyonu bir Yaşı tutmuyordur evli. Bak. Yani mesela ne bileyim 30 yaş üstü evlenmemişi vermemişler. Yok onu vermemişler. Yok yok Tamam. Yok. onu vermemişler. Şimdi o zaman lider markalara bakalım. Heh. Lider markalar evlilik liderliğinde bir numarada hangi şehrimiz oturuyor olabilir? En çok evli çiftin yaşadığı şehir. Evet mi? yani nüfus. İstanbul. Afyon. Yok öyle evli, en çok evli çift değil eee şeye düşen ne derler ona? Ha yani nüfustaki evlilik oranı. oran oranı oran, oran oran oran oran olarak oran orantı. Ee, Afyon Afyon çok yakın. Afyon evet güzel. Uşak o zaman. Uşak iyi gidiyorsun. Manaz mı? Banaza çok yakın bir yer. Eee Manisa mı? Kolatlı mı? soğuk Sparta. Sok, sok, sok. sok. Ama tamam, hepsini saydırmayayım Bir sürü şehirimiz var zaten. Nevşehir lider. Aman e, be. E, yana gitmiş. Evet, en yüksek evlilik oranında Nevşehir yüzde herkesi toz duman etti. Yüzde e, oktay. Uşak. şey ya. Uşak mı? Yüz kişiden 69'u evli oluyor. Yüz kişinin O bir kişi kimle evli? evli. Aa, doğru. Çok eşlik mi var? Nasıl bir kişi kimle evli? 69 kişi 100 kişiden 69 evli. Ya. canım 200 kişi diye hesapla, oradan zarfet. 200 kişi olunca ne etti? 138. Hmm. Yani bak istediğin zaman bu rakamlara ulaşabiliyorsun. Matematik ya işte böyle elastik bir Hiç okuyanla okumayan biri olur mu? Zor vallahi ya. Evet. Egeci. ile çarpmayayım ben oradan. Merak etme sana da lafım var. Bu lafının üstüne boşanmada lider ilimizi herhalde açıklamamda bir sıkıntı yok diye Neresiymiş? düşünüyorum. Boşanmada lider il neresi olabilir? Oktay sence? Ee, Ege'ye sataştığına göre Arnavutluk Bana mu? Banaz mı? Fail. <gülüyor> Bana Bir sonraki hamleni mi şey yaptım bilmiyorum evet. ama Arnavutluk mu? Evet Arnavutluk yani Arnavutluğun Türkiye'deki temsilcisi olan... İzmir'imiz güzeldir. Aa İzmir'de çok boşanma varmış? Valla Türkiye'de boşanma oranı en yüksek il İzmir. Yüzde 6 oranıyla yani her yüz evlilikten ne altı güzel. altısı boşanmayla bitiyor. Boşanmayla mı bitiyor yoksa her yüz Yürütemediler o zaman. Boşanık mı onu bilemiyorum. yani. Her ne yüzü... güzel işte abi. Yani en çok evlilik çiftinde güzel diyorsak en çok boşanık çiftinde olduğu yerin ne güzel demek lazım. Demek evet. ki hani izin ediyorlar bir... ya herkes Enerji. huzurlu, herkes rahat. Evet. Demek ki yani boşadım huzura ermişler. Evet. Başka evet. yerlerde belki evlilik e işlentileri evet. boşanmıyorlar Tabii. huzursuz huzursuz adamla. Yani o da olabilir. Tabii ki şöyle bir bakıyoruz nevşehir mesela burada yüzde yani orada lider öbür tarafta son sıralarda son yer sıra. alıyor. Kendi ee, içinde tutarlı şehir. Tutar, tutarlı olarak gidiyor. Bekarlar şehrimize gidelim isterseniz. Bir bekar yaşamı dediğinizde aklına neresi gelir? Ankara. Ankara. Ankara'mız güzeldir doğru. Yüzüncü yıl hatta. Yüzüncü ee, yıl olabilir doğru. Bir bekar yaşamı deyince akla gelen ilk yerler doğru cevap maalesef hiçbiri değil. Hakkari'miz bir numarada. Türkiye'de bekar oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 49'dan Hakarı. Ne güzel. Yüzde 49 mu? Valla yarısı bekar yani öyle. Ev öbür yarısı ile evlensinler işte. Ama anlaşamıyorlar demek ki. E, öbür, öbür yarısı yüzde 50 bir yarısı. Öbür yarısı bir... evli adamlardan oluşuyor olabilir yani. Ha yüzde 49'un yarısı. 25-25 mi diyoruz? 25-25 evlensinler. Valla da bir kısmı adam olabilir yani tam o kadın erkek oranının verilmediği tabii, için sıkıntı olabilir. Bir de tam boşanmak üzere olabilirler mesela. Evlidir ama onlar da boşanmak üzeredir falan. Vallahi hakkarimizde güzeldir. Eş kayıplarına geliyoruz son sırada. Yani şöyle o zaman ortaya çıkan şey. Ankara'da yaşayan bir erkek veya bir kadın. Evet. Evlilik yaşına geldiğini düşünüyor ama evlenecek durumu yok. O zaman ne yapsın? Nevşehir'e gitsin. Nevşehir'e gitsin. Bir statistiksel olarak evlenme şansını Ay, yükseltiyor. yükselsin. Ben bir bekar yaşamının temsilcisi olacağım diye Hakkari'ye gitsin. Hak Ondan sonra biraz evlenip biraz evlenip sonra boşanacağım diyen İzmir'e mi? Ya şöyle bir şey var aslında hani derler ya dört mevsimi aynı anda yaşayan evet, bir ülkede tamam. yaşıyoruz. Ankara ha, mı o da? E, hayır Ankara değil. Ankara değil yani işte burada ülkemizde. Dört mevzisi anladım. Dört e, tarafında şey Akkari, yani bekarlar, Türkiye, Akkari'den İzmir'e. Jeopolitik olarak Türkiye'nin yeri çok önemli çok, mi? Çok. Çok. Onu diyorsun değil evet. mi burada? Bu arada dullar şehrimize de bir göz atmakta fayda var. Dul dediğimiz yani eşlerini kaybedenler.com. <Gülüyor> Türkiye'de eşini kaybedenlerin en yüksek olduğu il, çok özür diliyorum bunları verdikleri için ben de veriyorum. Gastamon'uydu. %9.4 oranında eee Hadi canım. Evet hakikaten böyle. Kadın erkek kocasını kaybetmiş kadınlar, karısını kaybetmiş, kaybetmiş adamlar adamlarla dolu. Vallahi hemen arka sıralarda da Artvin, Çankırı, Amasra. Vallahi Ankara herhangi bir yerde hiçbir şekilde listelere girememiş. O da tabii Tam bizim Tam ortadan o zaman körü tutturmuş her şeyde körü tutturmuş dediniz kör dediniz. Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle sizi baş başa bırakıyorum. E İstatistik temelidir ya kör, kör dedi. İstatistik çan eğrisi üstüne kurulmuş. Tabii ki oradan altad alt, alt yani çan ne yani o eğri tabii değil mi hepimizin çan eğrisi e, hafızalarına kazınmış ve kakılmış. Çan yani. eğrisi bizim için çan eğrisi demiş ya. Zayıf bir flash ile devam ediyoruz Evet bunları bilelim bunlara göre hareket edelim diyor Türkiye Kendimize Statistik şekil verelim evet, Buyurun. Şekil şekil Anadolu Aman dikkat diyoruz Dünyada miyop sarısı myop sar sarısı, sarısı veya sayısı da olabilir Sayısı gün geçtikçe artıyor Aman Allah'tan onlardan değilim 3 senem var çünkü doktor dedi ki 3 seneye kadar miyopingen olursun Ama şu anda hipermetropta lider markasın Dedi. Ben bugün gözlüksüz geldim şu anda her şey bana tokat gibi geliyor şu takvim dedi. baktığım bilgisayar telefon her şey tokat niye takmadım gözlüğü bilmiyorum. Valla ben de takmadım ya bir haftadır takmıyorum. Valla siz böyle takmamaya devam edin tahminlere göre 5 yıl sonra dünyanın üçte biri miyop, miyop hastası olacaktır. Miyop uzağa mı göremiyor yok. Evet uzağa göremiyor. Uzağa göremiyor. Uzağa göremiyor. Uzağa göremiyor. Hipermetropun yaşlılık hastalığı olduğu göz önüne alınacak olursa miyopun. Miyop da gençlik hastalığı Gençliğin dünya gençleşiyor o zaman. Tabii canım dünya gençleşiyor o zaten aşikar. Bir Ama de yaşlandıkça opi... miyop iyileşiyor muydu? Yok Yo, öyle bir şey. Yok. Öyle ben şey bizzat yok. biliyorum. Niye hani öyle bir şey var diye? 10 metre, sonra... metre mi var senin noktay? 7 7,5. Bir bir yaştan sonra gözlerin bozulması öbür taraftan dengeliyor falan filan gibi bir şeyler yok muydu? Vardı, vardı öyle bir yani şey. Bir yani onun için yaşlanmayla beklenen. Hipermetron hipermetrobun gelişmesi lazım. Şey derler ya 100 yaşından sonra yeniden dişler çıkıyormuş. Evet hani yeniden yeni, gözler çıkıyor ya gibi ya bunuda da işte gözler cillok gibi oluyor. Sıfırdan başlıyoruz. Yani güzel olur ya şu gözümüz top ya gözümüz Hı. top diye bir şey yok. Ege biraz matematiksel konuş. Küre falan de ya top ne ya? Ya halk halk dilinden ya, konuşuyorum aha. ben. Evet abi bu top dönse böyle Pişt, yaşa göre. Hı yani o sadece bir tane koca topta bir tane göz var ya ha şöyle olabilir aslında fıtlı fıt yani yaşa Yaş... göre biz böyle kendimiz çevirsek şöyle olabilir o şimdi ne derler yaşlandıkça insanlar için gözü yere bakıyor derler ya toprağa bakıyor toprağa, <gülüyor> toprağa, toprağa bakıyor diye o böyle biraz aşağı doğru inse Ha top, toprağa, <gülüyor> toprağa doğru. doğru inse inse inse inse ama onu... diyelim ki gelmedi yani şey olmadı ömrün uzadı ömrün maşallah iyi gidiyorsun hak vaki olmadı o zaman ne oluyor Fırt Fır, tam tur attım. Bir level daha geçiyorsun. Yeni ama yeni. Yes yeni. yeni yes yeni. Şeyde var ya. fiyatte orada şeyleri, canlıları değiştiriyorsun. Evet evet evet. Yeni ben canlı. Besfient'i mi biniyorsun? Ben hiç anlamadım verdiğin örneği. Bu arada dinleyicimize bir kez daha şey yapayım. Öyle bir şey bela evet, yaklaştı ki. onu kim dediyse onu bu şehirden kovacayız. Kovacayız. Vallahi hakkımızı helal etmeyeceğiz. Yemin ediyorum şey olduk ya. Orada duydum ben yoksa nereden bileyim best diye şey mi arayacağım ben aplikasyonlarda. Ben de ya, hiç şey, dünyasına girdiğimde oyunlara bakmıyordum bile. Ben, yalnız, ben ama çok güzel silmedim mi ben? Çok güzel sildin de bana teşne oluyor. Sen oluyorsun. tekrar ondan sonra şey yaptın. Bana teşne oluyor. Tekrar yükledim. Ben tekrar sonra bir daha, daha sildi. Şimdi tekrar yükleyeceğin zamanı ben merakla bekliyorum. Yükledim deysen şaşırmam yani. Valla şey gibi. Hani bu sigarayı bırakanlar şey derler ya. Ay nasıl içiyorsunuz onu diye. Resmen şey gözüyle bakın. Ay nasıl oynuyorsunuz onu? Bir de yani fareye bakıp istersen ben o leveri geçeyim diyorsun. İşte o da bazen bir arkadaşın sigarasından fırtalan adam gibi. Ee, yani yüz alayım bu tamam. Yani. her bir sigaranın şansı. kötü bir rötuş olduğu olduğunu kalın kalın kalın harflerle altını çizerek altını çizelim bir harflerle beziyor. bir gene evet, olmadan tadalınabilecek bir oyun değil yani. Şimdi saatlerce oynayan adamın aldığı zevk ayrı. Dım, bir daha bir, biraz oynayayım dım, ay dım, dım, dım, beceremedim dım, diye. Ben senin oyunu nasıl aldım dün? 10 saniye falan mı tuttum elimde? Aa, aa mı? E, çok 10 zor saniye falan tuttum çok ama zor yani, geri e, sen birinci lever'dan başlamadığın için öyle olacak tabii. Orada çünkü emek var, sevgi var. Ondan sonra... Çaba var, paylaşım var, her şey var birinci level'dan. Var. Sen aldın, 108. Olma. level'dan ondan sonra ver bir oynayayım dedin. Oynayamam tabii. Oyun bağımlısı olma riskim çok yüksek olduğundan bunun farkında olarak oturuyorum oyunların başına ve silmekten başka çarem yok. Şey diyemiyorum yani. Az az oyna, sık sık oyna falan filan diye bir şey yok. Takvimleri, saatleri ileri al, hak kazan falan filan hep bunlar var. Ne pislik numaralar yapmışsın sen de Ege'ciğim oyunda rezalet İleri, yaşıyorum al, Allah. İleri enerjim bitti. Tekrar şey yapabilmek için saatlerini Ukurcala'ya bir şeyler yap. Zaman mefhumunu tamamen yitirdim ya. Aynen Zaman mefhumu. Pilav seviyor musunuz? Pilav. pilavın hastasıyız. Hastasısınız, değil mi? Beyaz, Pilavı... pilav. beyaz pilav. Beyaz pilav. Beyaz pilav. Pirinç. Ama içine arpa şehriyesi. Bizde mesela çok şehriyeli pilavlar yapılıyordu. Ona müdahale da ben mi? şey yaptım. Hep böyle marketten şehriye al şehirye aldılar. Almadım. Biraz beyaz pilavın tadını çıkarıyorum o sayede. Sek beyaz pilav. Sekbes. Domatesli falan değil. Domatesi zaten istemiyorum. mi gelince? Ha sevmezsin sen. A -a. Bembeyaz ya. Bembeyaz olacak böyle. Temizlik, saflık. Temizliğin ve saflığın simgesi. Çiğnelebilir saflık. Ben ben bembeyaz e, pilavın lapa olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Onu güzel bir kavuracaksın tuzluya. Olmayabilir. Olmayabilir. Ben, olacak biraz diye bir şey yok. Hafif dışı sert bembeyaz. ama içindeki o yumuşaklık. Gevrek pirinç topak, taneleri. Topak topak bir şey geliyor benim gözümün Hiç, önüne. rahat ol oktay. Beyaz pilav gelince. Hiç ki biraz bir arpa şeriye atsan ya da bir domates ya i̇şte da başka bir şeyler atsan falan filan atılsa o böyle onu ayırır zaten falan gibi geliyor. Ha böyle diyorsun ki azınlık bir şey koyayım içine de öyle bir şey yapayım. Ne demeye getiriyorsun? Maynoluz bile olur yani. Oktay ne yapsın Üstüne ya şöyle ben burada yayını terk ederim arkadaş. Ya yine terk edebiliyoruz değil mi? Maydanozlu insanlar pilavı yiyoruz. daha az kalorili yapma yolunu buldu. Ee, bundan sonra yerken çekinmeden e, pilavlara Yani e, az gömülebilirsiniz. Hayır, pirinci Hindistan cevizi yağıyla pişiriyorsun. Abi ben nereden bulacağım Hindistan cevizi ha, yani ya? Bir de onun kilosu kaçabiliyor musun sen ya? Allah Allah. Yani onlar yazılmamış. Hayır. Ee, yarım gün de buzdolabında bekletiyorsun. Öyle hemen yemek yok. Allah Allah. Onu Allah Allah, pişiriz. akşamleyin eve gitmişim, köfteyi yapmışım, Hı. ay pilavı. Köfteyi bugün ye, pilavı yarın ye. ne yiyeceğim yarın? Yoğurtla. Neden inanmıyorsunuz o zaman bana? Sri Lankalı araştırmacılar yapmış bu ıı, çalışmayı. Senin Sri, Sri Lanka diye Sri bugüne kadar çok ben. araştırma yaptılar da bu eksik kalmış. İngiltere, yani. İngiltere, işte Sri Lankadan araştırma sonucu gelince böyle şey yapıyorsunuz. Mosmor kalıyorsun. kalıyorsunuz. Bu yöntemle hazırlarsanız demiş %60 oranında daha az kalori alırsınız. Valla bilmiyorum Canan hocamıza sorarız eğer he derse. Ay, Canan, Canan hoca pirinç de te tekmeyle girsin sana. Pirinç... Canan hoca bir şey sormana Konuşalım. gerek yok haftaya falan bunu da konuşur. Canan hoca pirinç düşmanı. Çinli aramızı gelecek ya kanının konuşmaları yüzünden. Çinli? Tabii. Adamlar pirinç üstüne kurmuşlar medeniyeti. İmparatorluk ve bir imparatorluk pirinçle yükseldi orada. O nesiller neyle beslendi zannediyorsun? O kadar adamı pirinçle besleyip dünyayı ele geçirdiler. Bir de derler ki pirinç zararlı. En az zaman neden inanmıyorsunuz bana? Vallahi Allah herkes, herkes şey <gülüyor> taklit yapıyor. <gülüyor> Takli çoğu diyoruz. İsterseniz yavaş yavaş sizi dışarı alalım. Bakalım. Bakalım. Bizi dışarı içeri alacağın biri var mı? Ee, gündemden haberdar olan güncel gelişmeleri haber formatında yayına aktaracak Haberci. her şeye kapımız açık. Haberci! Sevgili dinleyiciler, modern sabahlar devam ediyor. Bu saatin sonuna geldik. Şimdi e, gelişmeler falan filan olacak. Ondan sonra yeni bir saat başlayacak modern sabahlarda. Orada da espriler, şakalar falan filan olacak. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Bodan sabahlar. Hayırlı yani sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Saat 9'u 10 geçiyor. Bir yarışmaya başlayacağız şimdi. Bu yarışmanın talihlisi de Gagamanjero'dan iki kişilik bir kahvaltı kazanacak hafta sonunda. Ee, kahvaltıdan bahsedeceğiz. Gagamanjero'da kahvaltı 4 dört 4'lük diye düşünürüz ama sizler Kahvaltı sofrasında aslında şu lezzetlere de yer var diyebilirsiniz. Bir kahvaltı sofrası tahayyül edin. O sofrada neler olur? Reçeller, peynirler, bal kaymak falan fıstık bir şeyler. Ama bazı lezzetler var sadece sizin evinizde kahvaltıda sofraya koyuluyordur. Bazı lezzetler başka yerde akşam yemeğinde yenirken sizin sofranızda kahvaltı sofranızda baş köşeye oturuyordur. Biraz bunlardan bahsedelim alternatif kahvaltı masalarında neler olur neler biter diye soruyoruz. Çok Telefonumuz 210-30-30 Twitter'dan yani e, sosyal medya üstünde Twitter programını kullanarak bize et modern sabahlardan ulaşabilirsiniz diyelim. Ve kahvaltı sofrasında alternatif lezzetler konusunda yolculuğumuza başlayalım. Her zamanki gibi sabah sabah yemek konusuyla iştahımızı açalım. Karnımız gurulduya gurulduya stüdyomuzdan çıkalım diyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Benim aklıma gelen ilk lezzet kahvaltı ...babam hep söylerdi... ...bazen yedim... ...tatlı da oluyor... ...kuru fasulye... ...kahvaltı kuru fasulyesi... ...yani kahvaltı için pişirilen değil tabi... ...bir gün şey önceden kalma mı? Hı -hı. İngiliz kahvaltısı da... Yani. İngilizler de ya. şey yapıyor gibi. onu ya... Evet. ...fasulye bir... ...ne yapalım kahvaltıda... ...bir fasulye patlatalım mı diyorlar... ya onlar ne ...İrlanda'da da var... ...öyle bir English breakfast... ...English breakfast de var yani... ...sabah kahvaltıda ama... ...şimdi canım çekti... ...başka şey söylemek istemiyorum da... ...bu dinleyicimiz var Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun sen efendim? E, Funda'ya alsın ben. Funda bir işi var bunda. Dız, dız, dız, dız. Buyurun efendim. <gülüyor> ne kadar güzel. Vallahi ayak uydurdunuz hiç. Bravo Funda Hanım. Funda Hanım kahvaltının e, uzmanıyım diyebilir misiniz? E, yok diyemem. Kahvaltıyı çok severim diyebilir misiniz? E, yani severim. Ben şey, çok yemekçi bir insan olmadım hiç boyunca. Yaşamak için yiyorum diyorsunuz yani. Ha, yani çok iyi yani. Hiç tanıyamadık o zaman sizi. Yani o zaman siz biraz anlatın buyurun. Hiç bilemedik sizinle ilgili bir şey. Kuş kadar Peki. bir şey yiyor Funda Hanım ama onu da lezzetiyle Kuş kadar yiyor. Vermedim. Yok yediğim zaman da hakkını da vermedim. Tamam onu da bilemedik. Onu da bilemedik. Allah, o zaman <gülüyor> Funda iyi, sürprizlerle dolu. İsminiz Funda. Başta dediğim gibi Funda bir iş var diye boşuna demedim. Peki Funda Hanım yani en sonda söyleyeceğiniz şeyi en başta söyler misiniz? Söylerim. <gülüyor> Söyleyeceğim ama büyü, büyü bozulacak. Büyü bozulacak, büyü bozulacak. Yalanı çok seviyorsunuz ama değil mi Funda Hanım? Neyi? Yalanı. Yalan. Ee, evet, yani o olmazsa... Olmazım diyorsun. Olmazsa, tamam. Neyse hadi bölmeyelim Hadi konuyu, kahvaltıda buyurun. ne olsun Funda Hanım masada? Ee, şey, bir, bir arkadaşımdan öğrendim bunu. Hmm. Domates gurme koyduk, koydum adını da. Domdom gurme, ee, evet. Zevtinyağı. Evet. Domates kurusu, evet. tamam. kişmiş, birazcık biberiye, evet. bir de bir şey vardı ya. Biberiye. Bir de bir şey vardı dedin, bir adam Zeytinya. mı? Gene enteresan. Kekik yok, ha, Kek kekik. kekik. Ee, ama bunu 15-20 gün e, mayalandırmanız lazım. Yuh, Peki. dolapta mı dışarıda mı? Dolapta. Zeytinyağının içinde yani. Evet, ya, şahane bir şey oluyor yani. Hadi Allah, ya, Allah Allah. Bir de bira öneriyorum sabah kahvaltısında. La, laf laf laf laf laf laf laf. La, la. Ne öneriyorsunuz? Bira. Valla evet, evet, o da... Elbette ki, alkolün ne kadar yani zararlı, zararlı olduğunu biliyorsunuz. 55 <gülüyor> defa tekrar edelim biz buradan. Bağıra çağrı aman duymayan kalmasın. Çok teşekkürler Fondan Hanım. Soyadınızı bir Hayır, daha alalım teşekkür. lütfen. Yalçın Funda Yalçın Funda Yalçın Çok teşekkürler efendim tamam, Görüşmek üzere ben şimdi çekilişe Bir dakika bir dakika Ben şimdi çekilişe katıldım bu Siz çekilişe katıldınız Kat İsminiz... Ama şansınız yaver gitmezse Borçlu da çıkabilirsiniz Haberiniz olsun Çok büyük bir Temat risk başımla aldınız başımla beraber Peki efendim çok teşekkürler hoşçakalın, hoşçakalın Hoşçakalın Gök Mavi demiş ki Biberli otlu zeytinyağlı çökelek Çökelek Bu arada kişiliş ne kadar güzel bir şey ya Baharat ya böyle sempatik geliyordu tadı ismanı öyle ya bu öyle ege ne oldu ya deli <gülüyor> kekik mesela bağırıyor çökelek diye bağırıyor bir kekik. kekik kimyon falan bunları koyuyorsun böyle kekik kimyon sonra kişininiş gelişişişişiş <gülüyor> ortaya bir şey katıyor ya neşey ve şey veriyor ya o zamanın demiş ki patates kızartması domates soslu demiş of bak çok doğru Ay, bir gün önceden ama değil mi niye bir gün önceden canım sabah taze taze kızartma Aa sabah taze kızart deli misin sen Ozan ya? Ozan Bey bir cevap vermiş. Ege e, yine sana bakıyoruz. Melemen. <gülüyor> melemen. Melemen. Hiç sevmememe rağmen ismi çok güzel. <gülüyor> Melemen'e kişliş koysan herhalde ben masada zevkler görürüm ya. Sen Melemen'i sevmiyor musun? Yok o kadar hassas Hadi mi? canım. Bu İzmirliler Aa, sevmez iş, Melemen'i. İlk defa böyle bir Aa, şey yok. duydum. Nasıl? Valla ama Melemen'e kişniş koyarsan. Melemen'i hiç sevmeyen adam ilk defa gördüm ben. De, o da yıllardır yanında şaşırıyor olduğum adamı. Yıllardır oturduk, bilmedik. Dükkanın kahvaltı menüsünde neden ben hemen yok Benim musunuz? Çalışmalarım sonucunda. Ay canım, o domatesin dönemsel uh, çirkinliği. Kim, kim söyledi var. onu size? Domatesin dönemsel çirkinliği. Ay, nereden gireceğimi bildim <gülüyor> Vallahi pis hınzır, biz de Ama yere... kişniş var mı menümüzde kişniş? <gülüyor> Bayram kahvaltılarında. Bayram yediniz. kahvaltısı. <gülüyor> Vurayım mı? <gülüyor> gazete at bir şey yap ya. Gazete alma <gülüyor> tabla varayım. yani. Kişniş yemiş gibi oldum. <gülüyor> evet buyurun. Sen bağır bağır bağır bağır sen. Ondan sonra. Bağır Bağırmıyorum canım ben yani dinleyicilerimizle. Hediye Hanım demiş ki bayram kahvaltısında <gülüyor> yediğimiz <gülüyor> kuşbaşı etli koyun koyu un çorbası kıvamında olan adıyla tezat lezzetli bulamaç çorbası demiş. Bulamaç Aynen. güzeldir. Bir şeyin adı bulamaçsa yani keşin içteki sempatiniğirde bulamaçın ismindeki. <gülüyor> ama bulamaçın içinde et var. Et var ama zaten et giren yerde maalesef hakikaten dipçik gibi olursunuz. Kabartlama diye bir şey göndermiş bir dinleyicimiz fotoğrafıyla beraber. O da beraber. nasıl bir kasmaıştır? Kabartlama ne ya? Ben Günaydın efendim. Bunu da bir görsün herkes. Günaydın. Kimle görüşüyorsun hanımefendi? Seçil Toros benim. Seçil Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz hoş şu olur. anda Seçil Hanım? Ben şu anda Atılım Üniversitesi'nin önünde bekliyorum. İşe geç kaldım acaba. Hoca mısınız ama. Seçil Hanım? Evet, evet. Bu da öğretim görevlisiyim. Tamam be güzel efendim. İyi seçim. dersler. Hangi dersleri giriyorsunuz Seçil Hanım? ben grafik tasarımı reklamcılık Aa, en havalı Aa, bölümdeymişsiniz Seçin Hanım çok... tebrik ederiz sizi <gülüyor> çok teşekkür ederim sağ olun Peki, bu kadar havalı bir işiniz var devamlı zihinsel faaliyet kahvaltıda en evet. önemli öğün Seçin Hanım kahvaltıda ne yiyorsunuz evet. Şeker eksikliği ben baklava diye uyanırım. Yani varsa dünden Hadi kadar bir baklava, bir baklava diye kalkarım. Yani marka verebiliyor muyuz? Veremiyorum, veremiyorum. Çok Veremiyorsunuz. Çok net oradaki cevabımız ama reklamcı evet. olduğu için Seçin Hanım. Yani Hepsini. baba bir baklavanın cevizlisini çok yani sabah. Cevizi evet. diyorsunuz. Anlaşıldı efendim. Diyorsunuz. Hangisi olduğu da anlaşıldı. Peki, Peki kahvaltıdan evet. önce mi yiyorsunuz bunu yoksa mesela peyniri biraz zeytin ekmek falan yedikten sonra mı? Yok kalkar kalkmaz. Yüzümü yıkamadan. Ya baklava diye kalkıyorum ben. Şeker genelde yüklemesiyle okul. başlıyorsunuz evet, günü o zaman. Evet. Evet. Peki evet. efendim şimdiden afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Vallahi. Ben bir ara peynirle tükettiğini düşündüm baklavayı da içim rahatladı şimdi. Olur ama şekersiz çayla baklava ne kadar güzeldi. Zamanında ne kadar kilolar almıştık hatırlıyor musunuz? Niye yapmıştık bunu biz? Çok güzeldi. Bir diye. ara <gülüyor> baklava da baklava iyi. Ya ne yapmıştık. yapmıştık. Damla'nın bir şey vermiş. Reç reçete tarif. Şöyle demiş. Domates rendesi, evet. domren, ezme yani ezmesi, artı zeytinyağı. Yes. Artı limon. Okay. Artı kekik. Right. Bunlar hep standart. Artı pul biber. O okay. da evet. bir şey soracağım. Eşittir muhteşem. Tam sonuç. Peki bunun içine birazdan kişiliş koyabilir miyiz? Valla ben de kişiliş müptelası oldum. Şu adam nasıl canımı çektirdi? Ben tadını bile şu an gözümde canlandıran. Hiç de o kadar Bilmiyorum. havalı şey değil. Sempati ismi var ama tadında böyle öyle bir şey yok. Sonuçta marka olmuş. Abi tabii ki. Günaydın efendim. E, günaydın. Buyurun beyefendi. Oh, Hoş geldin seviyorduğumuza. Bir dakika sese gel. Evet buyurun. Hoş bulduk nasılsınız? Çok Çok teşekkür ediyoruz. Kimle görüşürüz olsun. efendim? Cüneyt Kıran efendim buyurunuz. Cüneyt Bey saygı duyuyoruz efendim Ne iş ses... Cüneyt Bey? Ben bir kamu kuruluşunda spor spikeri olarak çalışıyorum <gülüyor> Belli canım Onu biliyoruz sese gel dedik ya zaten Bu, bu sesi duyup da <gülüyor> e, nasılsınız Cüneyt Bey? İyidir ya biz daha önce tanışmıştık aslında biz Evet doğru de. doğru, doğru. Cüneyt Biliyoruz Cüneyt Bey Vesaire ama çok yoğun oluyorsunuz Genelde bu hani mevzuyu duyunca bir arayayım dedim İyi yaptınız. İyi yaptınız Sever tamam. misiniz Cüneyt Bey kahvaltıyı yoksa geçiştirir misiniz? Ya çoğunlukla geçiştiriyoruz tabii hani günün koşturması için. De. Hafta sonu. Aslında bir tane yumurta, bir çay. Hafta sonu şöyle e, severim. Ee, Hafta e, sonu evet. imkan oluyor. Ne var aklınızda? Vallahi şu yani ilk duyduğumda çok garip gelmiş. Yani bu işe girdikten sonra ben de yaşadım. Ciğer. Hmm. Gaziantep'te özellikle Güneydoğu'da biliyorsunuz çok yaygındır. Sabah kahvaltısında ciğer yerler. Öğlen ona 11'e kadar zaten orada hepsini satar, bitirir e, Dükkancı Olur mu arkadaş filan e, Diyordum çok da güzel oluyormuş Gittiğim zaman muhakkak o kahvaltıdan şey, yiyordum Böyle Ankara'da. soğanlı moğanlı falan mı yiyorsunuz ciğeri orada? E, Yoksa kahvaltıda yok, daha... Başka türlü mü yiyin? O, o akşam ciğeri ha, akşam ha, sabah. Sabah, ciğer sabah ciğeri nasıl? Sabah o da ızgarada yapıyor ben soğanı tercih etmiyorum Orada yörenin insanı soğanlı filan koyuyor Ben bir de ciğerin kendi tadını çok sevdiğim için ha. Hani soğanla bozmak istemiyorum Biraz kimyon kus harika yakışıyor sabah davasında da oluyormuş İnsan yaşadık çok hmm. gülür vallahi canım ya vallahi hakata vallahi, vallahi canımızı çekti her çekelim. şeyi bulursun da domates zırendesi falan ciğer ciğeri ben nereden bulacağım sabahın köründe ya hadi karnın yoksa antepe git yani teşekkür <gülüyor> ediyoruz iyi yayınlar size de iyi yayınlar diliyoruz sağ olun hoşça kalın hoşça kalın oktay biraz twitter'a bakalım Ardından reklamlar twitter aktı ak ak ak ee, ne demiş ee, Dur bakayım. Sabah kahvaltısında ekmek yerine kuru fasulye yiyin demiş zaten. Ee, Canan Hoca galiba bunu demiş ama Ercan Bey göndermiş bize. İzmir'den tatlı lor, tarçın, Hı -hı. şeker. Doğru oranlarda karıştırılıp yenir demiş Onur Bey. Ama o oranlarda nasıl <gülüyor> sefiri şey yapan ya. Zehir ve ilaç arasındaki fark dozmuştu. Ezgi Hanım olabilir. net bak. Rus salatası demiş. Güzel olur. Soğuk, bak soğuk. çok güzel olur evet. Hı -hı. Ama Ondan soğuk sonra... sıcakla dengeleyecek bir şey olması lazım. Mesela Pişi. melemen üstü e, Rus, salatası. Rus salatası. Ozan Bey ve Bülent Bey anlaşmışlar. Demişler ki kuymak. Kuymak. Anlaşmamıştı da Kuymak yemeye geldim. Kuymak ben. kuymak Kuyma. Bir yemeğin maslar hali mi? Mısır, unu, ıı, peynir peynir, mi? peynir yok galiba onda ya. Tereyağı mı? Tereyağı. Mısır unu ve tereyağı galiba. Ya yazmış, hmm, Bilat Bey yazmış zaten. Mısır unu ve tereyağı ile yapılan kuymak demiş. Ondan sonra e, dur bakayım başka. Kuymak Zahter. bunun içine bir şey daha kuymak lazım gibi geldi bana. Zahter ve zeytinyağı demiş Cengiz hmm, Bey. Zahter. Ben hiçbir şey yok. Ben içmiyorum <gülüyor> ama içenler var. İşkembe çorbası Mehmet Can. E sabaha kadar Canım, evet yani o kalkıp da işkembe çorbası içen adam değil ya. Sabaha kadar oturup içen adam. Ondan sonra dünden kalmış tavada ısıtılmış lahmacun ya da kıymalı pide. Of Fatih Bey. <gülüyor> Aa bak değişik. tereyağında kuru incir kavrulur. Evet. Tamam. Üzerine pekmez biraz dökülür. Olabilir. Sonrasında ceviz üzerine atılır. Muhtemel. Ve muhteşem olunur. Bak, Yedikten sonra dedim, Ondan sonra muhteşeme döndü Ne oldu Fahişlerin mikrofonuna Benim mikrofonuma bir şey olmadı da işte öyle şey falan deyince O da bir yerde patlak veriyor yani hmm. Ciğer diyorlar Öbür tarafta tavada tereyağında incir yapıyorlar Üstüne pekmez döküyorlar Buna bu, mikrofon mu dayanır Ege Doğru hmm, SK ne bu Kars Kars Pars Kambala İsimli dinleyicimiz Twitter'daki ismi Ankara'dayken Boyoz demiş sorumuza verdiği cevap. Özlediği lezzet o zaman. Hemen Ondan sonra Sezer Bey. O zaman neden yapmıyorsunuz benim tweetime diye yazmış. Hangi <gülüyor> tweetine diye bakıyoruz. <gülüyor> görüntüleri var mı diye bakıyoruz. Var miymiş? <gülüyor> <Ha, evet, gülüyor> atlamışız onun tweetini. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtanın üzerine hamburger çedar peyniri koyarım. Ben yemezsem yenmiyor çünkü kalıyor sonra diyerek. Doğru çok mantıklı. Onu göndermiş. Ekmek arasında da yaparım demiş. Ya burada şey zihniyeti olunca ben üzülüyorum ya. Yazık bunu atacağımıza biz bunu kahvaltıda yeriz dediğin zaman benim bir şeyim için burkuluyor. Kahvaltıyı sanki böyle bir ezikliyormuşsun gibi. Yazık bu da atılacak yemi neyse yiyelim bari falan diye. Ona biraz daha ayrıca bir özen gibi. Hani deseler ki ya sabah için hazırlıklar yaptınız mı? Tabii geceden lahmacunları alıp dolaba koyduk, soğuttuk. Sabahleyin ısıtıp <gülüyor> yiyeceğiz. Mesela bu bunu yapsa bu? desem ki o 10 numara 5 yıldız. Bu nasıl bir tarif ya? Hakan Bey demiş ki çok mantıklı geldi bana. Niye daha önce Denemedim. yapılmadı? Kaşar peyniri çubuklarını kaymak Biz ya saniye, da mümkünse Oktay Bey, çubuk halinde satılmıyor bu kaşar peyniri. Bu konca yapacağın tek şey o zaten. Kaşarı julien kes. Evet tamam. Kesen. Çubuk çubuk. Çubuk çubuk ayni getirdikten sonra kaymak ya da mümkünse mascarpone. Hmm. Mascarpone tamam. peynirine banarak yiyebilirsiniz demiş. Sebab? Kaşarı kaşara banmaktan mı bahsediyorsun? Kaşar değil. Si şey kaşar değil. Yani şey, Kas, peynir kayma, kaymak ya da öteki işte o peynir. Mascarpone. Ondan Sütü, sonra süte banma. <gülüyor> şey olur mu orada süt keser mi ya bilmiyorum. Sütü Bir... süte banarsan süt kesmez. Bilekiz coşkusu artar. Tabii. O zaman hatta böyle keçi peynirini dana üstüne can. Güler Ufuk demiş ki sulu patates en sevdiğim şeydir. Sulu pas. <gülüyor> sulu ne? Patates yemeği geçeden kalma. Bütün günde tok tutar demiş. Yani öğlene kadar diye de yazmış. Sulu patates dediği akşamki yemek herhalde. Konuşacağız sevgili dinleyiciler. Daha vaktimiz var. Kahvaltı sofrasında alternatif lezzetleri soruyoruz. Şanslı bir ismi de bu hafta sonu Gaga Manjero'da kahvaltıya davet ediyoruz. Telefonumuz 210.30. Twitter adresimiz Edmoder Ad Sabahlılar. Edmoder Sabahlılar. Edmoder Sabahlılar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Reklama doydunuz mu sevgili dinleyiciler? YEPA! YEPA! YEPA! YEPA! Modern Sabahlar devam ediyor. Gaga Manjero'dan iki kişilik kahvaltı ödülümüz var bugünkü yarışmamızda. Kahvaltı sofrasında olması gereken alternatif lezzetleri soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 Twitter'dan adresimiz etmodernsabahlılar diyoruz ve ilk dinleyicimize merhaba diyoruz bu aradan sonra. Günaydın efendim. Bravo, Bravo. <Gülüşmeler> Vay. Bora Baysal! Evet Vay be ne kadar güzel coşkunuz bizden mi yoksa başka bir şey mi yaptınız? Bora Bey sabah sabah. Sizden, saba. sizden geldi. Şimdi Ey tam böyle be. bağlanmaya çalışırken güzel canım arkadaşım bağlandı zaten. Ona buradan selam sevgiler. Kim hangisi? Cüneyt. Cüneyt, Cüneyt, sevgili Cüneyt. Sevgili Cüneyt'le sevgili Bora'nın maceraları diye programı bir Program şey var. Programı bunlar parsel parsel ele geçirdi anladım. <gülüyor> Biz, evet, evet. Ben özel o bir hat eski. yaptırdım oraya. O hattan alıyorum, direkt çıkıyor. Bir böyle. gün böyle siz yapsanız bizim yerimize programı ister misiniz Bora Bey? Ya ne kadar istedim. Bir gün zaten. Kim olacak üçlü? Bir tanesi gideceğim. Cüneyt, bir tanesi siz. Yanınıza bir kişi daha alacak olsanız kimi alırsınız? Yine bir erkek mi yoksa bir kadın mı istersiniz programda? Kadın. Kim kadın? Pardon. Bir dakika siz evli barklı adam olarak ee, kadın kim? Eşi galiba. Kadın. E? Herhalde eşi yani. Şimdi ne diyeyim ki? Eşim. Eşi eşi, eşi tabii ki. Eşim. O da benim eşim. <gülüyor> Bora Bey nedir alternatif lezzet kahvaltı sofrasında? Alternatif değil aslında ama nefis bir lezzet kahvaltı sofrasında bakır şeyin içinde yapılmış sucuk, üstüne 2-3 tane yumurta, azıcık kenarına da peynir ve kırmızı pul biber. Sucukla yumurta diyorsunuz. Diyorsun. Çok enteresan bir Bayağı yakışım. Baya ya burada Bakır sahanda birleştirme fikri. 35 bin yıldır insanlıktan <gülüyor> hiç kimsenin aklına gelmiyor şu <gülüyor> fikir. Değişik Yarın bir şeyler. Yanımda içecek olarak... Çay mı yoksa? Kola mı? Kola. Kola. Bora yani Bey, bunu evet. söylediğiniz ama gerçekten güzel bir şey oldu ya. Kahvaltıda kola çok güzel gidiyor. Aynen öyle bunu yiyin üstüne kolayı o böyle boğazından e, geçen baharatlı şeylerde bir içiyorsun lukur lukur lukur, lukur nefis. Peki çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ olun Afiyet efendim. olsun efendim. Hazır kavurma demiş Burç Aydın. Güzel ee, fikirdi çok bal. Onun da şeyini göndermiş. Ondan sonra Burak be, 7 yıllık öğrencilik hayatımda yeri geldi akşamdan kalan cipsleri yedim. Pide falan diyor insanlar. Pide olsa hemen yerir Sabaha kalmaz ki demiş. <gülüyor> ne yersiniz diye. <gülüyor> Şu anda ne yersiniz diye bir şey sordu. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Bahar. Bahar Hanım siz hiç kahvaltı yapmıyorsunuz galiba. Çok yapıyorum. Bağır soyadınızı alalım mı? Cağıncar. Efendim? Cağıncar. <gülüyor> Cağıncar mı? Yakın oldu. C-A-V-C-A-R-E. Cağıncar. -c -a Cağıncar. Bu sizin soyadınız mı yoksa eşiniz böyle enteresan bir soyadına sahip de ondan dolayı mı sonradan dahil <gülüyor> Hayır, oldunuz? Bu benim şey soyadım. Aslında bir soyadım daha var eşimden gelen de onu Hı -hı. söylemiyorum. Peki, Beraber abi. zaten çok... İspanyol ailesi gibi oluyormuşuz. Herkes anlamıyor falan. Allah aşkına çok merak Biz ettim söylesin. Biz zaten söylesem. sizin soyadınızı da anlamadığımız Daha için fazla. Ay güzel yayla dere. Yayla dere be. Bahar çok, çok yayla dere. Oho. <gülüyor> İspanyol da değil kızıl derili ismi gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet biraz farklı bir şey oluyor biraz. Peki Bahar Hanım ne var? Kavuştu. Biz sizi tanışıyorduk mu? Hatırlar mısınız? Bilemedim. Herkes de bize bunu mesela. söyledi. Cüneyt Bey de aynı şey söyledi. Biz sizle tanışıyoruz diye. Bir... Yok yok falcı desem belki hatırlarsınız ya, önceki programlarda falcı mı? Falcı desem falcı, falcı desem falcı, falcı. Ha! Ha! Zudum, zudum. Hatırlayamadık, hatırlayamadık bağırdım, bağırdım. hatırlayamadık evet, biliyorum bağırdım. buyurun dinliyoruz hangi alternatif yemek yiyecek var kahvaltı için? Benim için yaptığı bir şey var biz onu çok seviyoruz ee, kendisi göçmen hı hı. sabahları güzel yapıyor ya bilinmiyordur belki de ben mi, mi yok tirilemiyor değil sa Ay onu Biz da anlamadık. Anladık. Biz söylediğiniz gibi anlayamadık prenses, bunu. İsmeç göçmeli <gülüyor> <göçmeni> mi? <gülüyor> Yok, prenses demek herhalde. Bir Hı -hı. daha yani, tekrar isne... eder misiniz ne olduğunu? Prenses, prensesa. Prensesa. Prensesa. Prenses. Prenses. Prenses. Prenses. Nasıl bir şey bu? Biraz tarif eder misiniz? Ya, tost ekmeği üzerine kaşarı ve bir yumurtayı böyle lammo kaşarı. Tamam. Hı -hı. Yumurtalı, ekmek tamam. yumurtalı ekmek. Koyduktan sonra fırınlıyoruz. Yumurtalı ekmek onun adı. Ama öyle olmuyor aslında. Yumurtalı ekmek gibi olmuyor. Kabarıyor. Kaşar daha fazla olduğu için yumurta sadece daha az. Hmm. Hmm. Yumurtalı ekmek. Bu arada da koyabilirsiniz. Hmm. Böyle gibi oluyor. Sabah hani çıtır çıtır oluyor bir de. Hmm. Vallahi canımız çekti şimdi. Ne diyeyim ya. Evet, Elinize evet, sağlık güzel, diyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Evet Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zaten. Kahvaltıda... Biz şimdi bu kadar insan bunlardan bahsediyor da sonra yarın öbür gün bize kahvaltıya geldiklerinde hakikaten Kime verdiysek şey yapalım da bu frizz sesamı yapacağız. Geceden lahmacun alıp onu mu bekleteceğiz? Aslında geceden Ciğere lahmacun. Ciğere mi Ne yapacağız bilmiyorum. Güzel olabilir ya geceden lahmacun. Güzel olur canım. Bak dükkanımızda bir önceki geceden lahmacun var diyelim yani. Biraz okuyalım mı? Çok twight var. Buyurun Nogtay ok, Bey. Twight. Ofli Gökçe demiş ki bir tarif vermiş. Baharatlı parantez içinde sumak, nane, karabiber. Geçmiş. Süzme yoğurt içine yeşil soğan, ceviz, dereotu ve tuz. Bir de avokado ezmesi üstüne bal. Bunu sürüyor muyuz? Bunu çekiyoruz. Vücudumuza ekmeğe mi? Bunu sürüyorsun. Orada bırakıyorsun. Bir de avokado ezmesi üstüne bal. Avokado çok güzel de balla ben Niye canım? Ben. Zaten ebekado dediğimiz şey nötr bir tadı var. Ben onu. limonla yiyorum. Limonla. Limonla. Leziz mi leziz, Naneli hellimli Kıbrıs omleti demiş e, Gizem Hanım. Oktay orada bir virgül koyalım. Orada bir virgül koyalım döneceğim ben sana. Günaydın efendim. Tamam. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Nurşah ben. Nurşah Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Nurşah şah şah Nur, Nurşah şah. <gülüyor> Söyleyin patlatın <gülüyor> lezzeti. Efendim şey diyecektim ben. Hani birazcık ayrım gibi söyleme olacak belki ama bizim Ege bölgesine yer bir pilavı vardır. Ne çingen pilavı. Çingen pilavı. Roman vatandaş. Roman Çiğden birey. Çingen pilavı. Çingene pilavı. Aman birey pilav Ya Hayriye Hanım <gülüyor> da aynı şeyi söylemiş. Çingene pilavı diye. Nedir o Nurşu Hanım sizi yakalamışken? Domates ee, peynir değil şöyle, mi? domates peynir olacak, peynir olarak şey kullanıyorlar. İşte çökelek ya da lor peyniri falan kullanılıyor. Ondan sonra onun içerisine ince kıyılmış biber. İşte salatalık canlar istiyorlarsa. Hmm. Ya da işte domates falan. Hani domatessiz olmaz zaten. <gülüyor> e, Karabiber, zeytinyağı. İşte artık canını istiyorsan insan, onu bir şekilde böyle karıştırıp sabah ekmeğin, kızarmış ekmeğin yanına çok lezzetli ben... bir alternatif. Çeş de sırf bunu yiyordum. Bir ekmekle. Çok teşekkür Bilmiyorum. ediyoruz efendim. Hı -hı. İzardım, Çok dinliyorum. sağ olun. Teşekkür, <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Güle güle. Hoşçakalın. Yasemin Hanım demiş ki baklava söylenmiş miydi? söylenmiş. Bir de... de tabii zeytinyağlı yaprak sarma hem de ekmek arası demiş. Dünden kalma. Dünden kalmasına hmm. gerek yok zaten. Zeytinyağlı yaprak sarması. Pasta, Her Dolan günden kalmış bekleyelim. olabilir. Her Doğru. günden. fark etmez. Bir haftalık bile olsa gider. Turuncu demiş ki turuncu ekmek üstü salça yağ tuz üçlüsü. Şahane. Bir de yeni başlayanlar için kızarmış gerçek çiğ köfte var. Ya onun üstüne boya, Onu salca ya falan ya. filan dediyse azıcık ceviz peynir falan da koy da tam şeye dönsün çiğ ya. Çiğ köfteye yumurta kırma diye bir şey kalmış. Çiğ köfteye yumurta kırma daha önce de konuşulmuştu. Hangi başlık altında hatırlamıyorum da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Meltem. Meltem Hanım araç kitiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ama az geliyor sesiniz. Meltem Hanım soyadınız nedir ayıptır sorması? İnan. Mert Hanım e, normal telefonuna geçmeniz mümkün mü? Ya, hemen. Hemen lütfen daha güzel duyalım sesinizi. Evet. evet. Heh, i̇şte benim sevdiğim Meltem bu. <gülüyor> Harikasınız. Buyurun Meltem <gülüyor> ee, Hanım nedir lezzetiniz? İçimde kaldı söyleyemeseydim Samsun pidesi. Biz, e, Samsunluyum ben kendim. E, Ankara'da yaşıyorum. Ee, sabahları e, annelerimiz bize güzel güzel iç kavururdu babalarımız giderdi fırınlara sıcak sıcak o Samsun pidesini yaptırıp kapalı kıymalı pideyi getirirdi ve afiyetle yerdik hmm. hatta e, bazen canımız pastırmalısını isterdi mekiş şeklinde pidenin üzerine öyle pastırmalar serilir güzel güzel iki tane yumurta kırılır beyazı pişer Samsun'da Karıklığı, pide fırınları o kadar erken sabah kahvaltısı saatinde açılıyor evet. muydu? Evet açılır. Tabii bütün Herhalde Samsun... ekmek de yapıyorlar. Tabii canım, işte, bütün Samsun'un yani. Samsun babaları erken, öyle gider. Biz onu ben çocuklarıma yapıyorum. Ee, kavuruyorum. O kadar erken olmuyor ama ee, yine işte ee, ismini söylemeyeyim reklam olmasın. Bazı Samsun vari gidecilerde yine iç götürdüğümüz zaman ee, sağ olsunlar yapıyorlar. O lezzeti burada da ufak ucundan yakalamaya çalışıyoruz. Peki sağ olun efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın Meltem Hanım Güle güle hoşçakalın Meltem Hanım Hayriye Hanım yine demiş ki çingene pilavı diyen Bir de Lutenitsa harika gider demiş onu, Doğru Lutenitsa'sız Geçen yıllarımı yanarım zaten ben, Onu bir açar mısınız Lutenitsa'yı Lutenitsa onu. bildiğin e, Ekmek üstüne Biraz kişniş biraz limon Değil mi günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz Miray vurmayı güzel Miray Hanım hoş geldiniz Ay yayınımıza. hoş geldiniz Miray Hanım <gülüyor> Ben Buyurun efendim nedir? Oldu evet ya ne zamandır? Biz sizi Miray, Miray Vurmay olarak bırakmıştık. Sonra siz Miray Vurmay güzel oldunuz. Çok da güzel oldu. Nasıl gidiyor? Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi gidiyor işte ne yapalım? Az önce kulaklarınızı gitler, gitler. çınlattık. Bir dinleyicimiz kahvaltıda bana zahter neşve verir diyerek e, sizi andı. Siz ne Çok diyeceksiniz? Buyurunuz efendim. Ben de e, zahtersiz olmaz diyeceğim. Bir de yanına e, bir Antakyalı olarak sürp dediğimiz... Çok şahane bir e, Antakya peyniri. Süt mü? Ee, Süt mü adı? Türk. Kürk. Sürk. Samsun, Ünye, Rize, Ünye, Yozgat. Sürk pardon K en sonu. <gülüyor> <gülüyor> Yozgat'ı peynir <şeyle> yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yozgat'ı bir analım bir. Sürk. Sirkenin, sürkesinin, ensinin atılmış hale mi? Evet, Çok sirk. uzun anlattım ama herkes anladık. Abi. Nasıl evet, oluyor? Siz Özel sizle. bir peynir mi o? Aslında çökeleğin çeşitli baharatlarla karıştırılıp top haline getirilip zeytinyağının içerisine sandırılması. Hmm, o zaman yani hazır peynir değil bu böyle evde bu yemek yapılan. istiyor yani biraz bir, bir şey, şey. Evet, değil mi? Ha. marketlerde de var da ama Antakya, İskenderun, Hatay civarında genelde insanlar evde kendileri yapar. yaparlar. Peynir topları, bu, baharatlı de. peynir topları o zaman. Baharatlı evet. çökelek topları. Peki çok teşekkürler efendim. Evet. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sizinler, hoşçakalın. hoşçakalın. Ben de tam menü yazarı gibi. Baharatlı çökelek. ıspanak yatağında baharatlı çökelek topları. <gülüyor> Oktay devam et. Devam edelim. Bağır hocamız demiş ki benden başka bir bağırın programı aramasına dayanamam demiş. Mecburen cevap veriyorum. Ee, Bahar Hanım mı aramıştı bizi başka bir Bahar Hanım? Bahar yani, Cavcal yani, aradı bağır cav cav bağır. Cav cav Dere şey böyle İspanyol Princess. olsun. Tamam, tamam. Bağır Akçura demiş ki mecburen cevap veriyorum. Poriç. Doğru Her polis şey olunca bir şey var ya Ekmeğin üstüne biraz zeytinyağı biraz, biraz da kişniş. Sabah işe gitmeden önce e, annemin yaptığı kızarmış yağ üzeri yumurtalanmış Ramazan pidesiyle çay. Of. Ali Bey göndermiş onu da. Ondan Günaydın efendim. Sonra. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ee, Onur Baloğlu. Onur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Of, ne yiyorsunuz olsun. kahvaltıda? Valla hocam ben Antep'liyim. Ciğer yiyor evet. musunuz ya? Evde yapılıyor peki. Biz kebap, yok biz yeri kebap olarak genelde esnaf yer. Ölce sabah 5'te 6'da gider yer onlar normalde. He. Ya 5'te 6'da hangi, hangi esnaf açıyor yedim. dükkanını? Kurban olayım 5'te. Öncedenmiş o tabi artık o kadar erken açmıyorlar da. 8-8 buçuk gibi falan yer yer herhalde evet. <gülüyor> yani o kadar geçe de kalmıyorlar. Antep esnafı biraz şeydir. Çalışkan sizin favorinin <gülüyor> başındadır. Be. Valla benim favorim hocam Beyran. Beyran. Beyran. Ya onu bir, bir dinleyicimiz yazdı da atladık. Nedir Beyran? Hocam Beyran bu gerdan etinden yapılır Hı -hı. koyunun. Ya. Evet, bol sarımsaklı, bol acılı, pirinçli bir yani... Çorbatı gibi bir şey. çorba gibi ama yani, çorbada değil. Çok sıvı değil yani, daha böyle yoğun bir şey galiba değil, değil mi? Yani, yani içinde zaten et böyle onu öyle bir kaynatırlar ki et paramparça olur onun içinde. Peki bir şey soracağım. Alman önce yemeğin içinde dağılır et. Onu bey buna ekmek banılır <gülüyor> mı yoksa böyle çorba ya, kaşıkla banalardır. mı yenir? Banılmaz mı? Diyeyim? Kaşıkla gelir zaten. Ekmek, ekmek banılacak, kadar, zaten sıvı. Ekmek ekmek Tabii, ekmek banılacak kadar, kadar sıvı. Ekmek banılacak kadar sıvı ama çorba kadar değil. Yani çünkü içinde pirinç vardır zaten. Hmm. Pirinçle et iyice o suyun içinde eller gider yani hani böyle eti pişirirsiniz ağza dağılır derler ya et zaten direkt yemeğin içinde dağılır o kadar çok. Peki kahvaltılık mıdır Antep'te kahvaltılık. yoksa başka saatte yani önceden mi Önceden artık şimdi turistik olduğu için biraz şey yapıyorlar. Her, önceden böyle saat 9'dan sonra bulamazdınız bunu. 9'dan sonra bulamaz. Ondan sonra bulamazdınız ya da gece 2'den sonra bulurdunuz. Yani Hı. ya sabah ya artık iyi akşam. Hafif bir şey o zaman. <gülüyor> <Teşekkür gülüyor> <bir> şey. Bayağı <gülüyor> baya, baya ağır bir şey oldu. <gülüyor> Bayağı saat verildi ya sizinle konuşurken. <gülüyor> sonra yani sabah, sabah 5'te 10. başladı. Ondan sonra bir aralıklar verildi. Yazdık ya, Onur Bey arkadaşlar. tamam teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, Sağ teşekkür efendim. ederim. Görüşmek, Görüşmek ederim. üzere hoşçakalın. Alternatif e, olarak demiş. Çırçır çır olunca demiş. E, kırmızı başlıklı kız bir e, yumurta ve bir patatesin e, fotoğrafını göndermiş bize. Çok güzel çıkmışlar bunlar. Geçmiş olsun diyoruz ve reklamlarla devam ediyoruz. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar oh, Dedik la la la dedik modern sabahların sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler bu sabah kahvaltı sofrasının alternatif lezzetlerini konuştuk. Şanslı bir isme Gagaman Jero'dan hafta sonu kahvaltısı of, of vereceğimizi söyledik. İki kişilik Lezzetler yağdı, yağdı, yağdı. Biz değerlendirmemizi şarkılar sırasında zorlanarak da olsa yaptık. Ama birkaç tane daha tweet okuyalım. Kalkıyalım dışı olarak. Fırat Bey demiş ki, e, geçenlerde yaptığım kahvaltıda pişi vermişlerdi. Çok neşveli oldum demiş. Vallahi pişi bizim dükkanda vallahi. çıktığında da bütün herkes, herkes kedi gibi bakıyor ya. Yani. Vallahi billahi. Ondan sonra Elif Zeynep Hanım demiş ki, geçen erkek arkadaşımla kahvaltı ederken patates kroket kalmış dünden. Onu yedik. Yımış yımıştı ama güzel aldı demiş. Hı -hı. Hmm. Ondan sonra hmm. Hashbrow. Cash, Cash brown. Size eşer kahvaltımı. Ha. Mücverin patatesle yapılanı yalnız dereotsuz. Hmm. Dereotu biraz sonra... sofistike lezzet. Bir yaştan sonra insanın hoşuna gidiyor. Aa bak çok güzel. Ergin Bey galiba. Hı -hı. Helva ile limon karıştır. Evet. Tamam. Alt fırına. Aynen okuyorum. Ee, tırnak pideyle ile götür. Tırnak pide? Böyle şeyli olan. Aynen okudum. Aynen okudum. Tırnak. Tamam. Arap usulü. Arap, Arap mı? Arap usulü. Yeşim <gülüyor> Anadırmış. Arap usulü kremalı tahinli nohut ezmesi. Bu tahinli nohut ezmesi çok güzel. Nasıl yaptınız onu? Arap usulü yaptık. Tarifini vereyim mi? Vermiş çünkü. Ee, olur Arap. Zeytinyağı. Evet. evet. Az krema. Yes. Pekmez. Thank you. Bol tahın. Tahın. Ve ezilmiş nohut. Haşlanmış ezilmiş nohut. o haliyle Haşlanıp de, ezilmiş nohut. Buna da Arap usulü ne diyoruz? Arap usulü diyoruz. He. çok yanlış biliyorsunuz demiş. Papitti ki biz bilmiyoruz dedik. Biz ki, bilmiyoruz. O... Sadece zeytinyağı, ekmekle. Domates ve çeşitli sebzelerle her yazdan. Her orada ekmek üstü, kişniş diye açıklamasını yaptık yani. Yazdan hazırlanan özel bir el emeği göz nuru sostur o demiş. Ha, bütün kış idare edecek analarımız. Ha, işte domatesli biberli bir şey fıçılara lütenitsaları fıçılayacak. Fıçılara Fıçılara Fıçı Fıçılara sonra... sonuna geldik Çocuklar Bir, bir tane, bir tane daha Bir tane son, daha Son bir, son, son, bir son, Esperanza Göndermiş bize Şöyle demiş Bir çerkez kahvaltısı Klasiği olan Kaguy Kaguy Kaguyu deneyebilirsiniz Ya onu da bir Kaguy. açıklamış mı? Kaguy ya da Kaguy Artık bilemiyoruz onu Yok Açıklamamış onu Onu açıklamam. ben açıklamaz Bence kabuğu diye kim bilir bugüne kadar neler yedirdiler Vallahi billahi Evet o zaman şanslı talihli ve bir o kadar da e, sevgili dinleyicimize açıklama zamanı geldi Öncelikle çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize Sabah sabah ağzımızı suyunu akıtanlara Fotoğraf gönderen bize de, yazan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz Bir ufuk ediyoruz. açtılar bize ee, Ve Bahar Cabjar'ı tebrik ediyoruz Bahar Hanım Bizim... Hangi Bahar Cabjar? Princesa Adiyan Bahar Cabjar Yayla deve olan mı? Yayla Dere Yayla Dere Yayla Dere, tamam, ca dere. Gagamajöre'de iki kişilik kahvaltı kazandı Artık onu böyle bir prenses yaparız değil mi O Prinses o kadar zor ha. dedi e, ha. Hayır Bahar Hanım yapsın gelsin Yok o yapmasın canım biz hazır yapıyoruz Peyniri yumurtayla karıştırıp koy Sıcak sıcak üstüne. iyi olur Bahar Hanım biz anlaşamadık kendi aramızda Onu bir anlaşalım Size evet. haber verelim Kahvaltıda bir sıcak sürpriz var ya bizde Evet o da bağrıldımın geldiği günü olsun. Nasıl alacak bağrıldım? İster şu anda bizi arar, ister bu hafta sonu gelir, istedik arasın, gün arasın, arasın. Arasın arasın, arasın, arasın, arasın, arasın. Bizi arayın, arasın bizi arayın. Sevgili dinleyiciler hesaplarımıza göre yarın sabah yeniden birlikte olacağız mı sabahlarda güzel bir gün diliyoruz hepinize. Bir gün mükemmel bir gün olacak.